Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz www.acikradio.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde, podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Gökçe Ayan ve Çağdaş Sarıkaya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki ayrı konumuz olacak hatta üç ayrı konumuz olacak. İlkinde e, Sevcan Çamlıda ile bir telefon e, görüşmesi yapacağız. Sevcan Çamlıda hukukçu arkadaşımız Oy ve Ötesi Derneği yönetim kurulu üyesi ve kendisine seçim ve sandık güvenliğine ilişkin teknik bazı konuları ve e, soruları e, soracağız ve bunlar hakkında Bilgi alacağız Programın ikinci bölümünde ise profesör Dr. Yücel Yılmaz Hocamıza bağlanacağız Ve kendisiyle volkanlar Konusunda bir e, Görüşme yapacağız Volkanlar deyince Biliyorsunuz bir süre önce Mayıs ayının başında Hawaii'de e, Çok yakın bir tarihte ise Guatemala'da ...bir volkan patlaması oldu... ...bunu konuşacağız... ...evet... ...şimdi telefon hattımızda... ...Sevcan Çamlıda arkadaşımız var... ...Sevcan Hanım merhabalar... Merhabalar Cüren Bey, iyi günler... Sağolunuz, çok teşekkürler... ...evet seçime üç hafta kaldı... ...ve birçok teknik soru var... ...seçim ve sandığa ilişkin... ...sorular var... ...bunlardan bir kısmını size... ...danışmak istiyoruz... Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Geçen seçimlere göre seçmenleri ve sandık başında görev yapanları ilgilendirecek, bilmemiz gereken mevzuattaki en önemli değişikliklerin neler olduğunu size danışmak istiyoruz. Tabii. Yani aslında çok kısaca özetlememiz gerekirse Lütfen. son yapılan değişikliklerle mevzuattaki seçim mevzuatındaki son yapılan değişikliklerde öne çıktığını düşündüğümüz birkaç değişikliği birkaç hususu kısaca özetlemeye çalışayım. Ee, i̇lk olarak aklıma gelen e, kolluk kuvvetinin seçmen ihbarı üzerine sandık çevresine çağrılmasına ilişkin değişiklik geliyor. Evet. Ee, önceki düzenlemede kolluk kuvvetinin sandık çevresine gelmesi yalnızca o sandıktaki resmi sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından mümkündü. Artık seçmen ihbarıyla da kolun sandık çevresine ee, yine çok e, istisnai bir durumda tabii ki sandık çevresinde cebir şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar için söz konusu olabilen bir durum ee, ancak bu yetkinin e, seçmene de tanındığını görüyoruz bunun haricinde e, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin e, oy kullanmalarını sağlamak üzere seyyar sandık uygulaması e, yürürlüğe girmiş oldu e, bu Türkiye için bir ilk seyyar sandık uygulaması önceden yoktu. Halbuki ee, daha öncesinde e, adresten alınıyorlardı ve sandığın bulunduğu okula kadar getiriliyorlardı değil mi? Evet yani belirli e, yöntemler geliştirilmişti bunun için. Örneğin e, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu tür engelli e, ya da rahatsızlığı bulunduğu bilinen kişiler için e, okulların örneğin zemin katında e, sandık belirleniyordu ki kolaylıkla ulaşabilsinler yukarı katlara çıkmakla uğraşmasınlar diye ama e, tabi burada aslında kapsam e, hastalık ya da e, en azından sandığa gitmeye imkan verecek düzeyde bir engel değil e, tamamen yatağa bağımlılık kriteri evet. var e, dolayısıyla e, aslında hiç sandığa gidemeyen kişiler için getirilmiş bir uygulama e, bu anlamda aslında oy kullanma hakkı bakımından olumlu bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz bunun e, ama ülken, denetimi çok zor herhalde değil mi Evet denetim bakımından e, gerçekten katı bir uygulama olması gerekiyor ki e, sandık yani bildiğimiz sabit sandık uygulamasına yanaşabilen bir koruma sağlansın oy gizliliği ve seçmen iradesi bakımından Evet. Husus seyyar sandık bakımından bu diyebiliriz. Ee, bunun haricinde biliyorsunuz e, yine 24 Haziran'da ilk kez uygulanacak olan e, ittifak meselesi var. E, ittifaklarla ilişkili e, geçerli oylar bakımından aslında çokça e, yenilik var mevzuatta. Ve seçmenler bakımından yani yalnızca sandık başına görev yapacak olan kişiler bakımından değil. E, herhangi bir ittifaka dahil olan siyasi partiye oy vermeyi düşünen ...eğitmen için bile oldukça karışık bir yapı. E, dolayısıyla... E, ...sandık başına gitmeden... ...ittifaklara oy verecek olanların... E, ...nasıl oy kullanmaları... ...gerektiğine dair bilgi edinmeleri... ...çok önemli. Ve Buna ilişkin eğitimler... ...düzenliyoruz. E, i̇nternete de... E, ...eğitimlerimizi yüklüyoruz. E, bunların... E, ...takip edilmesini tavsiye edebiliriz. Evet şu anda oy ve ötesinin... Hı -hı. E, ...internet adresinde... E, ...bu e, bilgilere ulaşmak mümkün değil mi? Mümkün. Tabii. E, Oyötesi.org e, web sitemizin adresi. Evet. Burada eğitim dokümanımıza ulaşabilir herkes. Herkes açıktır. E, orada detaylı olarak bütün bu hususları anlatmaya çalıştık. Evet. Başkaca dilerseniz hani aklıma geldikçe yeniliklerden söz edebilirim Lütfen, mi? lütfen ee, tabii. Çokça tartışılan bu e, mühürlü zarf, mühürsüz zarf, mühürlü... Evet, geçen seçimlerin de. en önemli tartışma evet. konusu değil mi? Evet, çokça kamuoyunda e, yer bulan bir konu. E, bu konuda da aslında bir e, bilgi kirliliği var diyebiliriz. E, buna da açıklık getirmek çok önemli. Aslında şu anda kanun değişiklikleri sonrasında... E, zarf ve pusulaların mühürlenmesi hala zorunlu. Özellikle evet. ana kural bu. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. E, fakat e, zarf ve pusulaların mühürlenmemesi durumunda e, geçerlilikleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yeni değişiklikler uyarınca. Evet. E, zarflar bakımından sandık kurulu, bu arada bahsettiğimiz mühür hep sandık kurulunun mühürü. E, bu sandık kurulunun mühürünü taşımayan zarflar için e, öncelikle Diğer unsurlara bakılıyor. Getiren, burada bir açıklık bir getirelim unsur. mi? Yani her evet. zarfın üzerinde e, mutlaka ama mutlaka ilçe e, yüksek e, e, ilçe seçim kurulunun mührünün bulunması gerekiyor. Evet, ilçe seçim kurulunun mührü zaten bulunmalı. Evet. E, onun haricinde YSK filigranı bulunuyor. Evet, o da bir filigran ee... olarak bulunuyor. E, evet. Ama burada tartışma... ...konusu olan... ...sandık kurulunun mührü. Yani evet. sabahleyin... ...sandık kurulu toplandığı zaman... ...bütün mühürleri... tek ve ...bütün zarfları... ...tek tek mühürlemek zorundalar. Doğru. Bunun yanı sıra... ...bir ek unsur daha var. Yüksek seçim kurulu... ...amblemi de taşıması gerekiyor zarfların. Evet. Bunlar... ...yüksek seçim kurulu 135'e 1 sayılı... ...genelcesinin 40. maddesinde sayılan hususlar... O maddede de aslında sandık kurulumu mühürü taşıması gerektiği açıkça yazıyor zarfların. Evet. Ancak şöyle bir istisna tanınmış. Ee, üzerinde sandık kurulu bulunmamasına rağmen yüksek seçim kurulu filigranı amblemi ve ilçe seçim kurulu mühürü taşıyan zarflar e, ve birtakım bazı unsurlar daha var. Üzerinde keve çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar geçerli sayılacak. Yani bu istisna e, diğer unsurların Liga'nın, amblemin ve ilçe seçim kurulu mührünün bulunduğu durumda ancak uygulanabiliyor. Ee, Burada o, hemen o, geçmişe ne? geçmişe bir atıf yapmakta fayda var. Ee, geçmişte sorun özellikle de ilçe seçim kurulu mührünü tanı taşımayan zarflarla ilgiliydi diye hatırlıyorum. Hı -hı. Ee, şöyle sandık kurulu mührüyle ilgili tartışmalar olmuştu. Yani aslında e, sabah seçim başlamadan önce seçim öncesi zarfların ve pusulaların mühürlenmesi sırasında geçmişten beri olan bir uygulama aslında sandık kurulu başkan ve üyeleri herhangi bir sebeple mühürlemeyi unutabiliyor ya da mühürlemeyebiliyordu pusula ve zarfları hatta bazen şu tür ihmallere de hani rastlanıyordu bir kısmını mühürleyelim yani burada aslında niyetten bağımsız olarak söylüyorum bir kendi işlerini kolaylaştırmak adına bir kısmını mühürleyip seçmeler oy kullandıkça kalan kısmını da mühürleriz eğer gerekirse gibi uygulamalar oluyor. Bunlar aslında olmaması gereken şeyler. Evet. E, sabah e, aslında oy verme işleme başlamadan önce tüm mühürleme işlemlerinin yapılması gerekiyor. E, şu anda bahsettiğim gibi zarflar bakımından böyle bir durum var. Ancak pusulalara gelecek olursak pusulalarda e, durum biraz daha farklı. Pusulalarda yine e, mühürlenmesi gereken Sandık kurulunca mühürlenmesi gereken seçim gereçleri. Fakat pusulalar bakımından şöyle bir ayrıma gidiyor kanun. Eğer pusulalar sandık kurulu başkan ve üyelerinin ihmali sonucu mühürlenmediyse bu durumda pusulaları geçerli kabul ediyor kanun. Evet. Yani aslında orada bir ihmal var mı yok mu? değerlendirmesi yapılması gerekiyor ki bu aslında pratikte çok kolay olamayacak bir şey. Bu yüzden burada yani sandık başında aslında seçmenlerin ve sandık kurulu görevlilerinin sorun yeseması adına şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Sabah oy verme işlemi başlamadan önce tüm pusula ve zarfların mühürlendiği Sandık kurulu tutanak defterine e, işlensin, kayıt altına alınsın, hepsi mühürlenmiştir diye. Böylelikle, e, bu arada zaten kaç e, pusula ve zarfın olduğu da kayıt altına alıyor adet olarak. Tabii. E, böylelikle günün sonunda eğer pusulalardan e, herhangi biri mühürsüz çıkarsa e, bunun tespiti çok kolay olur. Yani aslında orada e, şu noktaya da değinmek lazım. Sandık kurulu, e, pardon sandık başında... Görev yapacak olan gözlemcilerin, siyasi parti müşahitlerinin bu noktada dahi de çok önemli. Çünkü eğer sandık kurulu başkan ve üyeleri biz bu pusulaları mühürlemeyeceğiz. Zaten artık kanunda böyle bir şart da yok gibi bir söylemde bulunursa orada müşahitler devreye girerek hayır bakın aslında madde bunu söylüyor. Mühürlenmesi gerekir. Eğer siz hani, mühürlemezseniz ben bunu kayıt altına alacağım derse bunun üzerine artık e, günün sonunda sandık kurulu başkan ve üyelerinin ihmalinin olduğundan sadece edeyen yazık e, bu artık kasten kurulamaya evet. girmiş olacak ve dolayısıyla ilgili pusulaların geçersiz kabul edilmesi gerekecek. Böyle bir ayrıma gidilmiş oldu yeni kanun değişikliği sonrasında. E, bu da kolay değerlendirilebilecek bir durum değil. O yüzden bu konudaki e, bilgi kirliliğini aslında düzeltmemiz e, gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla eğitimlerimizde en çok vurguladığımız konulardan birisi bu. Evet, bir de bu eğitimlerden ulaşılabilir e, örneklere. Evet, pusulalarla ilgili dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Çünkü özellikle bu ittifak pusulalarının e, işi çok karıştırdığı gibi bir e, bilgi var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, e, orada şunu söylemek mümkün. E, i̇ttifak yapan siyasi ittifak içerisinde e, seçime giren siyasi partilerin alanları arasında e, aslında doğru bilgi şu anlamda e, faydalı olabilir. E, şimdi şöyle gizlimizde canlandırmamız gerekirse örneğin e, dört parti ittifaka girdiyse bu dört partinin e, alanları, kendi alanları var ve ayrıca büyük bir çerçeve ile bunlar bir ittifak bölümü içerisine dahiller. Yukarıda da ittifakın ünvanı bölümü var. Evet. E, şimdi Buna gözümüzde canlandırdığımızda eğer bir siyasi partiye e, mühür vurulduysa sadece bir siyasi partinin alanı içerisine mühür vurulduysa e, aynı zamanda ittifak unvanı bölümüne mühür vurulduysa e, bu durumda e, oyun e, ittifakın ortak mu yoksa siyasi partinin mu olacağı tartışması e, gündeme geliyor. E, burada İttifak ünvanı bölümüne ayrıca bir mühür vurulması siyasi partiye e, oy verilmesine engel değil ya da bu puslanı geçersizliği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu durumda siyasi partiye e, oyun yazılacağını bilmek önemli ve e, daha da önemli olan bir husus aslında ittifaklar bakımından e, her seçmenin yalnızca bir oyunun olduğunu unutulmaması gerekiyor. Yani bir oy bir kere yazılır diye tekrar ediyoruz. Çünkü seçmenin. Pusula üzerinde birden fazla mühür bulunması durumunda, işin içine ittifakla girince hem ittifaka hem siyasi partiye oy yazma gibi e, yanlış bir uygulamanın olabileceğinden e, endişe ediyoruz bu anlamda. Dolayısıyla aslında burada her e, ne olursa olsun birden fazla kere mühür basılmış olursa, olursa da ittifak içerisine e, her oyun öncelikle bir oy sayılacağını yani ya bir siyasi parti ya da bir ittifakın ortak oyu olarak yazılacağını bilmek çok önemli Evet. Buna eski çokça senaryo geliştirilir. Yani e, ittifak içerisindeki iki partinin e, iki partiye de taşan alana mühür bululursa örneğin bu bir ittifak ortak oyudur. Çünkü iki partiden hangisine oy vermek istediği seçmenin hani bu iradesi anlaşılamamaktadır. Yani böyle bir değerlendirme yapamayız, niyet okuma yapamayız. Dolayısıyla ittifak ortak oyudur. E, yalnız ittifak ünvanına mühür bululduysa bu ittifak ortak oyudur. Ayrıca siyasi partilere yazılmaz. Gibi çokça çeşitlendirilebilir örnekler. Bunların hepsi web sitemizdeki eğitim sunumumuz da var. Daha da ayrıntılı bir çalışma da yapıyoruz bununla ilgili. Daha açıklayıcı. Onu da en kısa zamanda web sitemize yükleyeceğiz. Oradan tüm seçmenlerin takip etmesini dileriz. Çünkü gerçekten karmaşık bir yapı var orada. Evet ve burada da tabii en önemli tedbir sanıyorum ki sandık kurulunun bu konuda oy vermeye başlıyor. ...başlamamış olan seçmenlere durumu net bir şekilde izah etmeleridir herhalde değil mi? Kesinlikle. Hiçbir yönlendirme yapmadan evet. başkan durumu açıklamalı. Ee, aynı zamanda burada yine az önce de söz ettiğim gibi... E, ...siyasi parti müşahitlerinin de çok büyük rolü var. Sayım aşamasında e, hangi oyun, e, nereye yazıldığım ...yani siyasi partiyemin ittifak ortak oyuna mı e, yazıldığının tespiti aşamasında... Onların da aktif olarak sosyaları e, gözlemleyip zaten gözlemciler orada onları gözlemleyip usulüne uygun bir sayım aşaması geçirilmesine katkıda bulunmaları gerekiyor. Evet e, burada tabii önemli olan noktalardan e, birisi eğer çok kısaca ifade etmek gerekirse Hı. özellikle milletvekili e, seçimlerinde e, mutlaka ama mutlaka Seçeceği partinin üzerine mührü basması gerekir değil mi? Evet eğer ittifak içerisindeki bir partiye oy verilecekse evet. E, bu husus evet çok önemli e, Eğer kendi e, oy vermek istedikleri partinin haricinde ittifak alanı içerisinde olsa da Başka bir partiye olacaktır e, ...mühür basarlarsa ayrıca... ...yani çoklu mühür basma durumundan söz ediyorum... E, ...bu durumda ittifak ortak sayılacak. sayılacaktır... Oy, ...o yüzden yalnızca... ...kendi oy vermek istedikleri siyasi partiye... ...mühürlamaları en basit ve en... E, ...kolay çözüm bu evet. anlamda. Cumhurbaşkanlığı pusulasında ise... ...daha e, basit bir durum var... ...çünkü orada sadece evet. ve sadece... ...Cumhurbaşkanlığı... ...adaylarının isimlerinin... E, ...bulunduğu... E, Bölümlerden e, seçeceğimiz kısma mührü basacağız. Yani orada bir kargaşa söz konusu e, olmayacak diyebilir miyiz? Evet. evet diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı pusulası çok daha basit, eskiden alışık olduğumuz türden bir pusula. E, adayların fotoğrafları altında e, isimleri yer alıyor. Her zamanki gibi ayrılmış sütunlar şeklinde. Orada çok daha basit yöntem var. Bir daha basit bir e, görünüm var. Evet. Bu iki oy pusulasının tek bir zarfa konulması konusunda e, herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz? Sorun görüyor musunuz? E, yani şöyle, e, bu da yeni bir uygulama. Yeni değişikliklerle mevzuata girdi. E, şöyle aslında bir sorun e, olarak söylemek istemem fakat şu aşamada dikkatli olunabilir diye düşünüyoruz. Evet. Yine yeni değişiklikler uyarınca öncelikle e, zarflardan pusulalar çıkarıldıktan sonra e, farklı seçim türlerine ait pusulalar e, ayrı yerlerde tasdif ediliyor ters çevrilerek. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı pusulaları bir yerde toplanıyor. Milletvekili genel seçimi pusulaları başka bir tarafta toplanıyor. Evet tamam. bunlar hepsi sandık kurulunun önündeki masada ceryan tabii eden ki. değil mi? Tabii şeyler? ki, tabii ki. Evet. seçmenlerin katılımıyla müşahitlerin katılımıyla sayın, açık sayın dedim işlemleri esnasında yapılıyor. Burada aslında dikkat edilmesi gereken çok teknik ve ayrıntılı bir alana girmiş oluyorum ama belirtmekte fayda var. Şimdi Aynı zarftan birkaç pula çıkınca ister istemez şu akla geliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminden ya da milletvekili genel seçiminden aynı seçim türüne ait olmak üzere birden fazla posula varsa zarf içerisinde bu tasnif aşamasında Gözden kaçabilir. Dolayısıyla bir zarftan çıkan iki pusulanın yani aslında orada iki pusula olduğunun tespiti o da çok önemli. ben evet. fazla pusula çıktıysa eğer çünkü bunlar hesaba katılmayan pusula olarak ayrı bir kategori olarak ayrılması gereken pusulalar olacak. Yani geçerlilikten geçersizlikten bağımsız ayrı bir kategori ve aynı seçim türüne ait birden fazla pusulanın zarftan çıkması durumunda bunlar hesaba katılmaz. Sayım aşamasında dikkate alınmaz ve ayrılır diyor kanun. Bu önemli olabilir bu evet. aşamada. Bir de Cumhurbaşkanı, e, pusulalı, e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili pusullar ilk olarak e, evet, sayılacak evet. ve sonradan milletvekili pusullaları e, sayılacak değil mi? Şey bu. Evet. Kural bu. Yeni düzenleme bunu getiriyor. Doğru. Evet. E, bu taşınacak sandıklar ile ilgili e, nasıl sorunlar görüyorsunuz? Çünkü biz bunun sayısını bir birkaç gün önce 145 bin seçmeni ilgilendirecek diye düşünüyorduk. Fakat her geçen gün bu sayı artıyor görüldüğü kadarıyla. Yani o konuda şunu söyleyebilirim. Biz de bu konuda basına yansıyan haberleri takip ediyoruz elbette sürecin başından beri. Zaten aslında bu mevzuat değişiklikleri daha henüz yasalaşmadan. Teklif aşamasındayken biz bu konuya dair bütün değişikliklerle birlikte bu konuya da dair görüşlerimizi bir ayrıntılı görüş metni olarak yayınamamıştık. Orada da bahsettik bu husustan aslında taşıma birleştirme bakımından en önemli hususlardan biri seçmenin bu taşıma birleştirme kararlarına kararlarından etkilenecek olan seçmenin oy kullanma eğiliminin olumsuz yönde etkilenmesi riski. Evet. Burada ee, aslında şu anki bu haberlerde gördüğümüz e, kararlara ilişkin olarak henüz e, Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi olarak yayınlanmış bir karar yok. Biz de bu kararı bekliyoruz. E, kaç seçmenin etkilendiği, e, kaç e, ilçenin karardan etkilendiği, bunlar henüz e, net değil. Yalnızca ya basından takip ettiğimiz kadar bilebiliyoruz. Hani. E, yani yorum yapabilmek için aslında karara ihtiyacımız var. Dolayısıyla şu an için yalnızca e, görüş metnimize atas yapabiliyorum. Evet. Karar çıktıktan sonra daha ayrıntılı değerlendirme fırsatımız olacak. Diyorum. Evet ama bu, bu e, detayların açıklanması da sanıyorum son haftaya e, kalacak. E, yani öyle bir izlenimim var. E, <gülüyor> herhangi bir süreye tabi değil değil mi Yüksek Seçim Kurulu'nun e, bu konuda bir açıklama yapması? Yok, yani zorunlu yasal bir böyle bir kısıtlaması yok. Dolayısıyla biz de bekliyoruz kararı. Evet. Ee, peki şimdi bütün bunlar aslında. ...oldukça bilinçli yani daha önceki seçimlerden daha da bilinçli ve eğitimli sandık kurullarını gerektiriyor. Şimdi sizin birçok eğitim verdiğinizi biliyorum. Siz, sizin dışınızda da eğitim veren çeşitli girişimler var. Peki bu sandık kurullarında görev alacak olanlar artık resmen de belirlenmiş durumda. E, bu insanların eğitimi konusunda e, bilgileriniz nedir ve e, aldıkları eğitimin yeterli olduğunu düşünür müsünüz? Hı hı. E, yani şöyle aslında e, o eğitimlerin en vakıf olmadığım için bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Fakat şunu söyleyebilirim. E, Yüksek Seçim Kurulu geçmiş seçimlerde sandık kurulu e, başkanlığına yönelip böyle eğitimler düzenlemişti. Bununla ilgili bilgimiz var. Evet. E, dolayısıyla ee, hele ki bu kadar sıkışık bir seçim takviminde ve e, bu kadar güzel değişikliği yapılmışken bir seçime gidiyor olduğunu düşünürsek e, mutlaka eğitim verilecek diye düşünüyorum. Belki başlanmıştır. E, dolayısıyla e, aslında şunu tavsiye edebiliriz. E, bizim eğitim dokümanlarımız her zaman için e, kamuoyuyla paylaştığımız e, açık olarak herkese, herkesin ulaşabileceği koyduğumuz Dokümanlar, evet. Dolayısıyla sandık kurulu üyesi olacak olsa da bir kişi o ve tesi orga girerek bizim eğitim dokümanlarımızdan bildiği gibi faydalanabilir. Çünkü orada detaylı bir çalışma yaptığımız için aslında mümkün oldukça kapsayıcı ihtimalleri düşünerek örneklendirmeler yapmaya çalıştık. Faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Dilerlerse inceleyebilirler ve sistemimizden diyebilirim. Evet ellerinize sağlık Sevcan Hanım. Size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ee, sağ olun. Ee, hepimize kolay gelsin diyelim. Çok teşekkürler. Ben de yayına katılma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun Önemli bir konuda. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Evet, telefon hattımızda Sevcan Çamlıdağ arkadaşımız vardı. Hukukçu, Oy ve Ötesi Derneği yönetim kurulu üyesi. Efendim, önümüzdeki iki altın saatler programını... Bütünüyle seçim ve sandık güvenliğine ilişkin e, teknik konulara ve sorunlara ayıracağız. E, bu anlamda bize sormak istediğiniz e, konular olursa e, lütfen e, Açık Radyo'nun elektronik posta adresine bir e, mesaj gönderin. E, mutlaka elimize ulaşacaktır. Ayrıca yarın sabahleyin saat 9.30'da Açık Gazete içinde e, arkadaşlarımız Bekir Ağardır'la bir sohbet yapacaklar. E, gene seçime ilişkin. Cuma günü ise saat 10'da yine Açık Gazete İçerisinde oy ve ötesi derneği başkanı Gözde Elif Soytürk arkadaşımız konuk olacak. O programı da izlemekte fayda vardır diye düşünüyoruz. Evet şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra Profesör Doktor Yücel Yılmaz hocamıza bağlanacağız. <gülüyor> be right Akçık Radyodasınız. 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde avukat Sevcan Çamlıdağı arkadaşımızla konuştuk ve seçim ve sandık güvenliğine ilişkin bazı bilgiler aldık. Ee, şimdi Profesör Doktor Yücel Yılmaz hocamıza bağlanacağız ve kendisiyle e, volkanlar üzerine konuşacağız. Evet, e, sanıyorum şu anda hattımızda. E, evet, e, biraz sonra. Bağlanacağız herhalde Evet bağlandık ee, Yücel Hocam merhabalar Merhaba ee, Efendim e, Açık Radyo Altın Saatler programına Katılmayı kabul ettiğiniz için Çok teşekkür ederiz Estağfurullah sizle birlikte olmak mutluluk. Sağ olunuz efendim çok teşekkürler ee, ve e, siz e, Türkiye'de çok az sayıda bulunan e, volkan uzmanının uzmanlarından birisiniz çünkü Estağfurullah Estağfurullah bu bu alan oldukça özel bir alan e, bir de tabii ki e, Türkiye'ye ilişkin de sorularımız olacak ama e, çok yakın bir tarihte e, hemen e, Mayıs ayının başında Hawaii'de Kilauea yanardağının patlaması haberini aldık ve binlerce kişi bölgeden tahliye edildiler. Fakat herhangi bir can kaybı olmadı hocam. Ancak evet. geçen gün gerçekleşen Guatemala'daki yanardağ 75 can aldı ve en az da 200 kayıp var. Ve yani bu sayının artacağını çok Net gösteriyor. Ee, hemen şunu merak ediyoruz tabii ki bu volkanik aktivitelerin e, artması mı söz konusu veya e, özellikle e, afetler konusunda daha duyarlı olduğumuz için ve iletişimde daha e, yaygın hale geldiği için e, biz bu tür bilgileri e, hemen alır mı hale geldik? Ne diyorsunuz? Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz var mı hocam? Vallahi bu birkaç faktör bir iç içe bu söylediğimiz olayda. Şimdi birincisi bu şeylere ne kadar izleme şansımız oldu bilmiyorum. Depremli şeyde volkanın hemen başlaması aşamasında hemen arkasında daha bu denli büyük zayıf yapmadığı bir dönemde bile halkı haberdar ettikleri zaman halk o kadar umutsamamıştı ki olayda. Evet. Diyorduk ki ya bizde bu her gün oluyor bir yerlere kaçmamıza gerek yok. Evet. Çünkü ne denli etkili, ne denli şiddetli, ne denli büyük olacağı hakkında halkı, halk yeterinde bilinçlendirilmemişti. Şimdi bakın volkanlar da günümüzde çok ayrıntılı olarak izleniyorlar. Evet. İstasyonlar kurulup çevresinde izleme istasyonları kurularak izleniyorlar. Şimdi özellikle aktif olan volkanlar izleniyor. Ve ne zaman aşağı yukarı ne zaman e, indifa edeceği, patlayacağı iyi kötü biliniyor. Çünkü patlamaya yakın küçük küçük depremler üretiyor. Bu e, üretilen depremlerin şiddetleri sayısı, yoğunluğu arttığı zaman hemen uyarmaya başlıyorlar. Belirli bir süre sonra da gerçekten yanarda patlıyor. Evet. Şimdi e, Halka Hawaii'de bu çok iyi yapılıyor <gülüyor> biliyorsunuz. Havai çok iyi incelenen bir eee volkanik takım ada ya da zincir. Orada evet. bu çok iyi yapılıyor. E, bu birinci etken. İki halkın reaksiyonu. E, Nikaragua'da bu bu den iyi incelenmiş değil halk uyarılmış değil. Evet, Guatemala hocam. Halk, evet. Yapardım Guatemala'da. Ee, bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman halkın tepkisi, davranışı, eğitimi Bunu e, beklediğimiz, daha doğrusu beklemediğimiz bu sunucu oluşturan olay yok. Ama en başta dediğimiz şu etken de var Volkanların e, ne şiddetli patlayacağı da kendi tabiatında var Yani bazılarını örneğin şimdi söylediğiniz olayda Guatemala'daki volkan patladığı zaman çıkan volkan şemsiyesi 4 kilometre yükseldi. Evet. Yani öyle bir şey düşünün ki böyle tıpkı şemsiye açıyormuşsunuz gibi otomatik şemsiye basıyorsunuz. Rırır, koca bir şemsiye 4 kilometre yukarıya bir su hale geliyor ve bütün bundan sonra o çıkan içi gazlarla dolu havaya atılmış olan her boyutta ince küçük büyük o malzeme o şemsiyenin içini dolduran başlıyor yağmur gibi yağma ve de özellikle de e, zehirli gazlar, kükürt, dioksit ve gibi volkan attı. O üstüne çöktüğü zaman onun altında kalan insanlar. yani gelip de mutlaka volkan yakmıyor. Evet, yani bu anlamda evet. volkan çeşitleri de var diyebiliriz, değil mi bu Tabii Guatemala de. için strato Yok, volkan çok, deniyor. Çok şeyler var. Evet. E, o volkanların çıkan e, lavın kimyasal bileşimi her şeyi e, denetliyor şiddetimi patlayacak yavaş mı akacak ani mi patlayacak çok yükseklere mi çıkacak bütün bunları o denetliyor evet evet mesela şeydeki Hawaii'deki e, elimdeki kayıtlara göre e, sadece 90 metre yüksekliğe kadar lav evet. püskürttüğü belirtiliyor burada ise 4 kilometre diyorsunuz değil mi hocam evet. Evet. Bakın Hawaii'de çıkan çok o, silişim, e, e, dioksit hücresi çok düşük, çok akışkan bir laf. Evet. Yani bu yüzeye çıkmak için o kadar akışkan ki bunu bir e, volkanın yamacından aşağıya doğru e, atmasına bırakın. Araba hızı gibi bir hızla, kolaylıkla akıyor. Çıktığı e, kırıktan da o denli... Hızla çıkıyor, üstü örtülmüyor, kapanmıyor. Dolayısıyla çıkmak için yer kabuğunuzu çok fazla zorlamaya gerek kalmıyor. Kolay çıkıyor, kolay akıyor, volkanı tıkamıyor. Diğerinde ise e, uzun bir arayla beklediği için üstü tıkanıyor. O üstündeki kaya tıkacını volkanın atması için içindeki gazlar birikiyor, basıncı artıyor, artıyor, artıyor. Tıpkı elinize aldığınız bir Coca-Cola şişesini sallayın sallayın ve şey, şişesini birdenbire kapağını açın. Ne oluyor? Birdenbire püskürerek e, çok daha yüksek bir patlama i̇şte, gerçekleşiyor işte, tabii. Bu, bu tamamen e, volkanın e, çıkan malzemesinin e, kimyasının denetlediği fiziksel olaylar. Evet. Benim elimdeki kayıtlara göre gene e, hocam e, strato volkan Denen bir tip bu Guatemala'daki ve pek çok sertleşmiş lav, tüf evet. ve Bakın, kül tabak. Bakın sırada ne biliyor musun? Nedir hocam? Şimdi, şimdi siz çok kolay anlaşılır bir şey. Coca-Cola işçesi örneği verdim ya. Evet. ilk çıkan malzemesinin büyük bir kısmını lav olarak çıkart diyor. Köpük olarak atıyor dışarıya. Onu o köpük yığılıyor. Bir köpük yığılıyor oluyor. Sonra e, lavlar geliyor. Bunun üstünde bir başka katman oluşuyor. Sonra bu tekrar ettikçe bir lav, bir köpük yani bir e, havaya atılmış olan o biz piroklastik kaya diyoruz. Volkan'ın katı attığı malzeme. Böyle katman katman katman katman bir ondan bir ondan. Strato bu demek katmanlı demek çıkan. Evet. Evet. Bir, bir de önemli olan e, bir nokta Benim var. Gözünüzde Tabii mi? çok net hocam. Evet yani okuduklarımız da e, bunu çok destekliyor. E, bir de önemli olan nokta siz de belirttiniz. E, mesela Hawaii'de... E, Volkan patlamasının öncesinden bugüne kadar 9900 tane deprem meydana gelmiş. Evet. Tabii değişik büyüklüklerde. Yani bu anlamda evet. depremle volkan patlaması arasında da bir bağlantı olduğundan söz etmek mümkün herhalde. Tabii zaten e, yer kabuğunun her de zorluyor. Yer kabuğunun kırılmasıyla açığa çıkan enerji ve bunun bu, bunun yaptığı hasar ya da bunu büyümsamamız değil mi deprem? Her ikisinde de e, yukarıya doğru yüzeye çıkma e, gücünde olan e, magma o bir yerlerde üstünde olan kayaları zorlayıp kırıyor. İşte bu o, depreme yol açıyor. Ama Hawaii örneğiyle Orta Amerika örneği tamamen farklı iki e, volkan türü. Evet. Bakın Hawaii örneği e, bizim e, Pasifik levhası dediğimiz levhanın tam ortasında. Bu çok derinden, yer mantosunun çok derinden yükselen, bizim e, yer bilimlerinde adına sorguç dediğimiz, hani padişahların kafasındaki evet. sorguç gibi, evet. derinden yukarıya doğru yükselen sıcana bir e, kitle, yukarı yükseldikçe yukarılar daha sığları, daha sığları ısıtıyor orayı er gittiği zaman, onlar çıkıyor kanlar olarak. Şöyle benzetin bir mumu tutuyorsunuz üstünden de bir kağıt gazete kağıdını yavaş yavaş mum sabit kağıdı hareket ettiriyorsunuz. O kağıt parçası mumun üstünden geçtiği yerde yana yana yana yana ince bir yanık çizgi oluşturuyor ya evet. Havai'deki ada zinciri onlar işte. O, o hareket eden üstteki levha alttaki mumun üstünden geçtiği yerde bir volkan, oldu, bir, e, volkan oluşuyor. Ve e, Üstteki neha hareket ettikçe bir an daha önce oluşmuş olmanın uzakta kalıyor. O artık biraz daha sönmüş oluyor. Bugün neyin üstündeyse, mum neyin üstündeyse orada volkan gelişiyor. O yüzden onlar da öyle bir ada zinciri, volkanik ada zinciri. Evet. Ee, bu volkanların kıta kenarında. Evet. Volkanların küresel iklime etkileri var mı hocam? E, tabii var. Ee, volkanlar Az buz değiller. Volkan çıkan malzeme bizim sandığımızdan çok fazla hem atmosferi olan katkılarıyla hem atmosferin sıcaklığına fiziğine olan katkılarıyla. Şimdi diğerinden bahsediyoruz. Diğeri ise dalma batma türü bir evet. levhanın bir başka levhanın altına dalmasıyla gelişmiş olan hani Orta Amerika'da iki Amerika'yı birleştiren bir zincir var ya. Evet. Yani kara e, kara e, şeridi var ya onun üstünde Pasifik'e paralel gelişmiş bir sıra volkan. En kuzeyinde oldu e, bu söylediğimiz patlama. Ama onun her hangi bir yerinde her an patlama gelişebilir. Yani yeni evet. bir yeni bir patlama beklemek e, yani tabii, mümkün tabii her an. Evet, her an olabilir. Zaten böyle. zaten Aşağı yukarı 110 yıl önce büyük bir patlama olmuştu. Sen Cristobal'da. Şimdi de bir başkası oldu. Her an bir başkası da olabilir dediğim gibi. Bu olmadan önceki küçük depremler Orta Amerika'nın neredeyse her yerinden duyuldu, kaydedildi. Evet. Evet. Ve o anlamda da bekleniyordu tabii. Tabii tabii. tabii bekleniyordu. Evet, ama sizin başta da söylediğiniz gibi Guatemala'da maalesef ee, önlemler hızlı alınamadı ee, ve tabii ki halk, halk biraz bu işe e, neyse, kanı kısadılar evet. çünkü küçük küçük depremler hep oluyor küçük küçük e, volkan çıkışlar hep oluyor bu volkanların etraflarında volkanın içinden çıkan e, gazlar hep sürekli çıkıyor zaten onlar her gün bunlara neredeyse alışıklar Evet. Oradan eğer bu haberleri dinlediyseniz halka e, televizyon mavilleri gelip yaklaştığı zaman ya volkan patkalı geliyor kaçmayacak mısın diye onlar diyor ki ya bizde bu her gün oluyor nedir bu telaş? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani onun e, yola çökeceği felaketin ölçüsünü e, maalesef idrak etmekte Zorlanılıyor evet, herhalde. Yani bakın buradaki ana unsur ne biliyoruz bizi biraz bizi de çok ilgilendiriyor. Büyük felaketlere karşı halkın bilinçlendirilmesi en önemli olgudur. Evet. Evet. Bizim, yani tabii şimdi siz bu bölgede birçok volkanda hareket olduğunu belirtiyorsunuz. Bir de tabii evet. bu süper bir yanardağ var, Yellowstone evet. volkanı. Ee, evet. Mesela şöyle bir e, e, senaryo yapabilir miyiz hocam? Bu e, büyük volkan patlama, patlarsa dünyada ne olabilir ve bu küresel etki e, iklim üzerinde etkileri... Oo, çok verdiğiniz örnekten bakalım. Yellowstone'u evet. Yellowstone'u ben gördüm. Yellowstone neredeyse daha çok jaz gördüm. Öyle mi? Evet evet. Şeydi Hawaii'di e, gittim. <gülüyor> Hawaii'de e, volkanları gördüm. Evet. Şey Yellowstone'u e, bilmem ne kadar gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Yellowstone büyük bir çökmüş bizim kaldera dediğimiz Büyük bir çökmüş volkan. İçinden hala günün her saatinde patlamalarla e, şeyler çıkıyor gazlar, çıkıyor. gazlar çıkıyor. Evet ve gazlar çıkıyor ve bunların hangi kırıktan hangi e, damardan hangi aralıklarla çıktığı neredeyse saat usulüyle biliniyor turistler etrafında o saatlerde toplanıp o çıkışı izliyorlar. Örneğin bazı çıkışlar ...her saat başı bir defa püskürüyor... ...gaz atıyor... ...her evet. saat başı... ...neredeyse saat dakikliğinde atıyor... ...yani bir başkası 6 saatte bir atıyor... ...yani bu denli... ...etkin altında... ...etkinlik aktivite olduğunu gösterir... ...çıkışları var... ...bizim bazı volkanlarımızda da hala... ...bu tür derin kökenli... ...magma ya da... ...mantodan kaynaklanan... ...gaz çıkışları olan volkanlar var... Örneğin bizde Nemrut'ta var, Ağrı'da var. Bunlar hala bizim volkanlarımızın da tam tamına ölü olmadığını gösteriyor. Bunların üstünde çalışan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yaptığı ölçüklerle gelen bu gazların derinden mantodan yani magmayı oluşturan kaynaktan kaynaklandığını gösteriyorlar, gösterdiler. Evet. Evet bu e, ölçüm yapılabiliyor mu bizdeki yanardağlarda? Hayır bizdeki yapılması lazım e, iki amaçla yani e, hemen oradan bir etkinlik bir patlama falan, e, beklemek için görülür bir etkinlik yok ama olmayacak da demek değil. En azından bilimsel açıdan bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası bilimcilerin e, bilgilenmeleri açısından... En azından bir tanesinde bir istasyon kurup bunları ölçmek lazım. Evet, önem, önemli olarak vurguladığınız Nemrut Dağı, değil mi hocam? Ne, Nemrut'la ve Ağrı'da ikisinde de var. Evet. Yani Nemrut'un kalderasının içine ta bu oralara kadar gidiyor. Girmişseniz görmüşsünüzdür. Ağrı'da görmüşsünüzdür. Ara ara şeyde kendirekte görmüşsünüzdür Bunlar da hala bu etkinlikler e, var. Evet devam ediyor. Bunlar aynı zamanda herhalde e, depremlerin e, önceden ölçümlenmesiyle ilgili de e, yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Doğru mu hocam? Hayır bizim de buna buna gelinceye kadar Türkiye'nin e, deprem sorunu belli başlı çok çok en önemli e, bilim toplum ara kesitindeki bir sorunudur. Evet. Türkiye'de e, deprem bütün yaşayan mesillerin gözlemlediği biçimde sürekli olmuştur, olacaktır da. Dolayısıyla buna karşı çok hızla önlem almak lazım. Alacak önlem nedir biliyor musunuz? Halka eğitmek. Evet. Gençlerimizi bu bağlamda deprem üstünde yaşayan bir ülkenin çocukları olarak bunu bilinçlendirmek hazırlamak. Bakın bu çok önemli sizin aracılığınızla tüm yöneticilerimize bunu iletmek istiyorum. Çünkü ben onları gördüğüm zaman yıllardır bunu söylüyorum. Evet hayatınız hep, boyunca da bunu söylediniz hocam çok iyi biliyorum. Evet hep bunu evet. şu bakın bu nedir biliyor musun? Diğer ülkelerin ki Avrupa ortasındaki ülkelerin Rusya'nın ortasındaki yaşayanların buna ihtiyaçları olmayabilir. Biz bir deprem ülkesiyiz. evet. Bizim ülkemizin her yerinde her an şiddetli bir deprem olabilir. Buna hazırlıklı olmamız lazım. O zaman ne yapacağız lan? Bence ilkokul birden orta öğretimin bütün birimlerinde mutlaka bir deprem en az e, bir saatlik bir deprem dersi koyacaksınız. Diyeceksiniz ki bir ders ne? Her e, değişik yaş aralıklarında kesitlerde Gençlerimizde, çocuklarımıza anlatacağımız şey birbirinden farklı. Ama mutlaka deprem bilincinin tıpkı Japonların kendi çocuklarını aşıladığı Yaptıkları gibi. Yaptıkları gibi, evet. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi er kadınları bizim kadar deprem biliyor Japonya. Bizde ise ola geliyor büyük bir sürpriz ve büyük felaketi yaşıyoruz. Bir iki sene sonra. Bu heyecan yavaş yavaş kayboluyor. Yeni bir alıyor, maalesef. Tekrar ediyor, duruyor. Evet, maalesef hocam. Halbuki evet. bunun çaresi var işte size söylüyorum. Eğitim sistemimizin içine bir deprem dersi koyarak bütün gençlerimizin nesiller boyunca deprem nedir, nasıl oluşur, nasıl korunur, hangi koşullarda ne yapmak lazımdır? Bunun bilimsel nedeni her şeyini yıllar boyunca anlatırsınız. Öyle hazırlık nesiller çıkar ki ortaya deprem üstünde yaşayan bir ülkenin insanları olur. Evet. Son derece önemli hocam. Hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için. Estağfurullah. E, Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Sizin ağzınızla hep içimizi yakan bir e, olayı da e, herkesi duyurma şansı bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Çok teşekkürler hocam. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet efendim. Telefon hattımızda Profesör Dr. Yücel Yılmaz hocamız vardı. Ee, en son Guatemala'da yaşanan e, yanardağ patlamasından hareketle yanardağlar, volkanlar hakkında bilgi aldık. Ve Türkiye'de Nemrut Dağı, Ağrı Dağı ve Tendürek Dağları'nda da e, hala e, küçük de olsa e, aktiviteler olduğunu öğrendik. Ve tabii ki çevre illerinin de... ...bu anlamda bir riski olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Evet, bugünkü programımızın son bölümünde ise... ...İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin... ...iş cinayetleri raporu üzerinde duracağız. Mayıs ayında en az 166 işçi vatandaşımızın... ...yaşamını yitirdiğini belirtiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi... Bir e, toparlarsak, Ocak ayında 144, Şubat 128, Mart ayında 129, Nisan ayında 187 ve Mayıs ayında 166 işçi olmak üzere Türkiye'de 2018 yılının ilk beş ayında en az 754 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu 166 işçinin Mayıs ayında... Ee, iş cinayetlerinde ölen 166 emekçinin 127'si ücretli yani işçi ve memur 39'u kendi nam ve hesabına çalışanlardan çiftçi ve esnaf oluşuyor. Ölenlerin 10'u kadın işçi, 156'sı erkek işçi. Ee, kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, sağlık ve konaklama iş kollarında gerçekleşiyor. 5'i... Ee, 14 yaş ve altında olmak üzere 14 çocuk işçi can vermiş ve 12 Haziran çocuk işçiliği ile mücadele günü vesilesiyle çıkaracakları raporda da konuya ayrıntılı bir biçimde değineceklerini belirtiyor. İşçi işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi raporunda ölümler en çok tarım inşaat. Taşımacılık konaklama metal, belediye ve enerji iş kollarında gerçekleşmiş. O hal sonrası sanayi işçilerinin ölümünde oransal artış olduğunu tespit ettiklerini hemen hemen her raporda e, okuyoruz. E, evet, e, buradan hareketle e, Cumhurbaşkanı e, adaylarına da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, birer mektup göndermişler. Adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yazılı olarak başvurmuşlar. Bu mektubu da işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin internet adresinde bulmanız ve okumanız mümkün. Evet. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Üç konuyu ele aldık. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin teknik soruları Sevcan Çamlı da arkadaşımıza sorduk. Volkanlar üzerinde Profesör Doktor Yücel Yılmaz hocamızla konuştuk. Ve son olarak da Mayıs ayı iş cinayetleri raporunu size aktardım. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.